Hadis-i Şerif hakkında kısa da olsun biraz malumat vermek isteyeceğim. Hadis-i Şerif sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretlerinden rivayet olunaraktan bugüne kadar bize gelen sözler. Bu sözler kavlen, fiilen takriiren, sıfadan, hepsi hadistir. İster söylesin, isterse onu takrir buyursun, yahut fiilen bunu göstersin, gerek fiillen gösterdikleri, gerek sözüyle söyledikleri, gerek sıfatlarıyla beyan buydukları, hepsi hadisleri var. Bu hadislerin, gayesi el-havz bi saadetid-darain hem dünyanın hem de ahiretin saadetlerine ulaşmasına vesiledir insanlar. <gülüyor> el-havz bi saadetid-darain ve dirayeden. <gülüyor> bu ilimle yorulur bu hal-i ravî vel-mürvi. Bu İlmi hadisten murat, bunu bize bildirenlerin halini, tıfaat edenlerin halini bilmek. Bu hadis bize nereden geldi, kim vasıtasıyla geldi, bunu bilmek. Sevri diyor ki: "Efdalü'l ibadat ibadetlerin en efdeli Sivel tarait. sonra ibadetlerin en efdeli ilmi hadisttir." "La 'alemu ilmen efdal min ilmi'l hadis." Siyansevri Hazretleri ki eski müştehitlerden rızattır. Bu Hadis ilminden daha eftal bir ilim bilmiyorum. Çünkü Cenab-ı Peygamber muhaddisler hakkında şöyle buyurmuş: "Nefla Allahın rən semya minna şeyen, kəblləğu kema semya." Allah yüzünü ağartsın, bu kimsenin ki, benden bir şey duyar ve benden bu duyduğunu diğer duymayanlara duyurur, illa kadar geliştirir. Çünkü çok duyanlar vardır ki, o duyduklarını iyi anlayamazlar. Fakat onu başka bilenlere, ben böyle duydum diye anlattıkları vakitte bu, ondan daha ziyade anlayış göstererekten bu hadisin incelenmesine genişlenmesine vesile olur. Onun için ehle hadisin şerefine binaen ibn Mesûr Hazretleri şöyle buyurslar: İn evlen nas bi yevmel kıyame ekserum alayi salaten nasın yevmel kıyamette bana en evla olanı Buna çok salat edenlerdir, selam getirdilerdir. <gülüyor> Bu kavmin içerisinde de en çok salat selam getirenler muhaddislerdir. Efendimiz'in halini veya bir sürede temaden salavatlar getirirler. Bahatus, bunun kitaplarıyla meşgul olmak hep salat-ı selamdan ibarettir. Bunun için hep beraber bir salatu selam okuyalım. Allahümme salli <Sessizlik> ala seyyidi verler, yazar, kendine ve kendinden sonra geleceklere bırakabilen insanların ulama meyanında kıyamet günü haşlulunacaklarına dair, şühedan meyanında haşlulunacaklarına dair geniş rivayetler var. Onun için diyor ki, enne ilmel hadis ilmun şerif Hadis ilmi, ka'at, şerif bir ilimdir ki Müniyasi, mekârim el ahlâkuna lazım olan şey mekârim ahlâk yani ilmi hadisi gerek okuyan gerek dinleyenlere yani lazım olan şey mekârim ahlâk sahibi olmalar gerek okuyanda gerek dinleyende mekârim ahlak denilen şey olmazsa bu okuyuş ve dinleyiş hiçbir fayda temin etmez. Bunun ki Adem ile beraber Mahanes Şiyan en güzel kuyularında bulunması lazımdır. Yani Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in zamanı saadetlerde yetişen insanların nasıl kendilerini Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e benzetmeye çalıştılar? En necum, eshab-ı ken devletini masal oldular. Eshabım benim yıldızlar gibi. Hepsine büyük payeler verilmesi bunların Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iktidarlarının, ittibarlarının mükafatıdır. Binaen eh, ehli hadise gerek dinlemek suretiyle, gerek okumak suretiyle, lazım olan şeylerin başında mekârim ahlak geliyor. Mekârim, mekârim-i ahlak çok. şu i̇şte o yazdığımız tasavvuf kitabının içerisinde 70 kadar. Fakat bunların başı sabırdır. Sabır olmayan hiçbir şeye erişemez. Sabır baş gibidir. Baş olmayınca vücudun, kolun, ayağın hiç kıymeti olmadığı gibi sabırı olmayanında kıymeti o kadardır. Onun için sabırı elde etmek de kolay bir şey değildir. Çarşıda satılsa çok para verir alırdık. Fakat alınır bir şey değil. O ancak Allah Teala'nın tutuna mashariyet olacak. Okuduğumuz hadislerden alabildiğimiz zarfler neticesinde, Efendimizin sabrı gibi bizde de sabır hasıl olacak. Efendimizin sabrı ne kadardı? Ölçemeyiz, söyleyemeyiz, anlatamayız. Çok demek işte o kadar diyor, çok sabır. Niçin? Eh küffarın o kadar ezasına hatta tahammül etti, halbuki bütün kuddet elindeydi. İsterse yap, yarabınları helak ettik Bir anda hepsi helak edildi. Fakat hiç demedi, ne dedi? Ben diğerler hesap. Dediler ya Rab, bir bette aç şunlara mı yeter artık? Yok dedi. Ben bu bette için yaradılmadım. Mütemmeliyim ahlak, bu mekarim ahlakın tamamı erişmesi için yaradıldım gönderildim, binaenaleyh onlara beddua etmek istemem, onların neslinden daha ne gibi güzel insanlar geleceklerdir, siz bakmayın bunlara diyerekten, bunları bize duyurdular da. Bu mekârimi ahlak ile beraber, وَيُنَا ف۪ي ahlak. Şimdi ahlak iki, birisi iyi, birisi kötü. İyisini alıp da kötüsünden beraber iyi ile kötü karışırsa olmaz. İyiyi alan kötüyü bırakması lazım. Ki iyi yerinde dursun. Kötüyü atmadıkça iyi oraya girmez. İyinin girmesi için kötüünün atılması lazım. Kötüyü atıp kötü huyları atmadıkça iyi huylun burada yerleşmesine imkan yoktur. Kapta var bal, fazlası. Bunun yerine koyacaksınız başka bir şey. Bu balı dökmeden oraya başka bir şey koyabilir misiniz? Onu dökeceksiniz, temizleyeceksiniz, başka bir şey koyacaksınız. İşte tıpkı bunun gibidir. Kötü ahlakla iyi ahlak bir arada barışmaz. Bugün. Üsküdar'da yeni bir iman hatif mektebi temeli atıldı. Buraya fakirize çağırdılar. Ben de şimdiye kadar hiç böyle bir merasime gitmediğim halde. Nasılsa buraya bugün gittik. Pekâ bir tepsi toplanmışlar. Geniş bir meydan. Hatifler konuştu. Dinledik. Çok güzel methiyeler, çok güzel ifadeler, mutuplar. Sözler, Kur'an'lar okundu. Çok güzel zevk içerisinde, neşe içerisinde bir alem çizildi. Orada şimdi konuşurlarken çok güzel konuşmalar yapıldığı halde, mesela İmam-ı Hatip Mektebi ne demek? Bunu anlatmak istediler. İşte canım işte camimize imam olacak, müezzin olacak, hatip olacak, vaiz olacak memleketen, bize İslamiyeti duyuracak, bildirecek kimselerin yetişmesi için bir mektep. Hatip dedi ki, hayır o kadar değil. Bu kısa bir isim. Biz istiyoruz ki bu memleketimizin çapında değil, dünya çapında. Dünyaya ışık tutacak bir esas kuruluyor bugün. Dünyaya ışık tutacak. Dünya milletleri bugün alıp içerisinde, dinsizlik içerisinde kullanıyorlar. Onlara rehber olacak, bir ilim menbaının temelinin atıldığı gün diyerekten güzel güzel konuşmalar yapıldı. Herkes tabi hayran hayran dinledi gönlermi. Fakat bu mektepler bu memlekette 1400 seneden beri işledi durdu. İşledi durdu da layık olan insanı yetiştiremedik. Layık olan insanın yetişebilmesi için bu kötü ahlakların atılıp yerine iyi ahlakların yerleşeceği menbaalar lazım. Mektepler bunlara kâfi gelmiyor. Şimdi bakın, size kısa bir misafirleyeyim. Potansiyeni biliyorsunuz bugün. 700 milyonu bir devlet. Ashab-i kiramı da tanıyorsunuz bir Zaman Rasulullah'da Resulullah'la müşerref olmuş baktiylar. Çoğunun okuması yazması yoktur. Yalnız dinlerler ve dinlediklerini ezberlerler ve bu ezberledikleriyle amel ederlerdir. Bilenleri de. Bunları yazarlar, geride gelecek insanlara miras kalsın diyerekten saklarlar. Bu zatlardan iki bahtiyar, verayet ticaret. Çin'e kadar gidiyorlar. Ticaret. Çin halkı böyle Müslüman böyle insan görmemiş. Sadakat, savun, azim, metanet, ne gibi iyi huylar varsa bunların üzerinde. Gözler dikiliyor bunlara. Bunlar kim acaba, nereden geldiler ve kimlerdir? İbadetleri de görüyorlar tabi. Hayran oluyorlar. Soruyorlar siz kimsiniz, nereden geldiniz, bu sizin yaptığınız ibadetler nedir, anlatıyorlar ki işte İslam dininin sahiplerindeniz, Müslümanız, böyle bir din vardır, işte meziyetleri şunlardan ibarettir. Hayran hayran, bize de bunu telkin eder misiniz? Bize de bunu telkin eder misiniz diyerekten, bugün Çin'de olan ne kadar milyon Müslüman varsa o iki Müslümanın, o iki Müslümanın esedidir. Buraya ordu gitmedi, oraya gazete gitmedi, buraya bilmem ne gitmedi. Bu iki tane Müslüman, oraya gittiler, İslamiyet'i fiilleriyle açadılar, fiilleri, sözleriyle biz Müslümanız, gelin Müslüman olun demediler. Fakat hareketleri Bunları, kötü kişinin e hayran kurduğunlara, Müslüman aşık oldu herkes, ama şu bize de terk etti. Bunlar mektepte okumadılar, medresede okumadılar, fenlerin hiçbirisini belki bilmezlerdi. Fakat İslam dininde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden öğrendiklerini tasdik ederekten cihana yayıldılar. Endem'in cihası, şu suhin, senem'in cihası, burası burası, hep bunun mükafatıdır. Onun için burada ne güzel söyledi bu Zatıhteren, mekârım ve ahlak sahibi olabilmektir hüner. Bunu okumaktan ve dinlemekten murat, mekârım ve ahlak sahibi olabilmektir. Yok da bütün menhiyatı işledikten sonra, zevk-ı sefaya, şehvete, gargolduktan sonra bilmişin ne olacak, bilmemişin ne olacak. Belki bilmediğin daha hayırlıdır. Allah cümlemizi affetsin, tevfikat ısama dâniyesine masal de Amin. birlikleriyle amel eden güzel huyuduların arasında bizleri de kabul etsin. Amin. Bursa'da bulunduğum sırada bir eve misafir oldum. Baktım kütüphanesine Safahat denilen Akibin rahmetlik Akif'in bir kitabı var. Dedim şundan biraz ver de dinleyelim. O da açı aça açtı Allah korkusuna ait bir futra. Okudukça, çok üzüldüm. Bir sürü kitaplar yazılıyor herkes tarafından. Ne, ne lüzum? İşte o adamın yazdığı iki zayıfelik yazı, kâhi insanlara. Diyor ki Allah korkusu olmadıktan sonra, Allah korkusu olmadıktan sonra insan, insanlıktan çoktan uzaklaşmıştır. İnsanı insan eden Allah'ın korkusudur. Bu korku madem ki yok, İnsanlıktan o adam çok uzaktır, ad, nasıpsız bir adam demektir diyerekten. Tabii onun şairane güzel sözleriyle yalnızlanan güzel yazılmış, hep hayran hayran dinledik içerisinde. E şimdi bu ahlak hasenenin yerleşmesi için bu Allah korkusunun evvela vücudu lazım. O Allah korkusu olmadıktan sonra bu güzel ahlakın sana girmez. Herkes bugün şehvetinin, nefsinin esiri nefsin nefsinin, şeytanın esiri olduktan sonra güzel ahlakı nerede bulacak o insan? <Gülüyor> Aziz Celal'a katasadîfler'e Adem aleyhisselamdan beri birçok peygamberler gönderdi. En son peygamber bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve Fakat bütün peygamberlerin gönderilmesindeki yegane sebep nedir? Neden gelmiştir bu kadar peygamber? Bunlar hepsi itaat olunsun, ittiba olunsun numune olarak gönderilmiştir. Bunlara ittiba edelim, uyalım diyelim. İttiba nisbetinde Uyuma nispetinde ümmetlik hasıllığının yanıdır. Peygamberine ne kadar uyabiliyorsan, onun sözlerine ne kadar mutabakit gösteriyorsan, ümmet o nispetli olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve Sellem'in ümmetiyiz, ümmetiyiz ama yolunda gitmiyoruz, dediğini tutmuyoruz. Bu ümmetlik lafla olan sözden ibarettir ki, bu Ezra'il aleyhisselamın geldiği vakitte hepsi uçar gider. Ne zaman ki itaat ettik, ittiba ettik, nefsimizde tatbik ettik, rütullahi önümüze rehber edindik, o zaman o içeriği işler ölürken de öldükten sonra da saadet içerisinde bu dünyadan ayrılıyor Bunun için وَمَا اَرْسَلْنَا مِ الرَّسُولٍ اِلَّا لِيُطَعَدْ اِذْنِ اللّٰهِ olmaz bu iş. Bugün beşeriyet şaşırmış, Bizim de hasılamız almıyor ki bu memlekette de böyle olur muydu acaba diyerekten, bir zümre hasılı olmuş içeride ki Allah tanımaz, peygamber tanımaz, kitap tanımaz, tanıdığı bir şey varsa dinsizlik. Bunun peşine takılmış, ne yaptığında bilmez, şaşkın bir adam. E bu nasıl oldu da bizim aramızdan türedi bunlar Rusya'dan gelmedi buraya, Çin'den gelmedi buraya. Nereden geldi bunlar? Nasıl biz evlat yetiştirmişiz ki bunlar bugün bizim başımıza muhtallat olup derecede bela etkisirmişler? İnsan şaşırıyor şimdi, ne diyeceksiniz? Bunlar bizim evlatlarımız. Bu memleketin evladı, bu memleketin evladı olan Fatih'in evlatları, bu memleket için nasıl can feda ederlerken bugünkilerde nasıl fedakarız? fedakarlık yapıyorlar aksine olarak Allah Kusurlarımızı affetsin. Onun için iyi ahlak sahibi olmak mecburiyetindeyiz. Müslüman mısın? Mutlaka iyi ahlak sahibi olacaksın. Kötü ahlakların ki hepsini terk edeceksin. Kötü ahlaklar günahlardan ibaret. Sayısı bugün 700'ü bulan çeşitli günahlar var. Bu günahlardan kurtulmadıkça insanın insan oluşu mümkün değildir. Bugün hafifler çok güzel konuşlar. En güzel insan, İnsandır. Bu insan ki, işte allah Teala'nın istediği bir insan. Ama nasıl insandır? Bu kötülükleri bırakmış, iyilikleri elde etmiş olan insandır. E kötülük bırakılmadıkça zevkin peşinde, şehvetin peşinde, şeytanın peşinde, e Müslümanım ezan okulur, camiye gelmez. Efendim, vaaz olunur gelmez. Radüstünün başından ayrılmaz, televizyonun peşinden ayrılmaz sahillerdeki o deniz alevlerinden ayrılmaz, i̇şte bütün sefah yerlerine gider, müslümanlığı da kimseye vermez. Halbuki bu ısıyan yerlerine gidmek bu kadar tehlikelidir ki, yüzün beş tane günahı var. Beş günahından birisi kötülükleri görmek. Kötülükleri görmek kafi geliyor insan için. Çünkü insanın insanlığı ancak gönlünün kemali oluşmasıyladır. Gönül ne kadar Allah ile meşgul ise, Allah'ına ne kadar bağlı o bu o kadar dur vardır. Binali aleh masiyet yerlerine gidildiği vakitte bu gözler vasıtasıyla gönle zehirler akar. Bu gözler vasıtasıyla gönüllere zehirler akar. Kulaklar vasıtasıyla gönüllere zehir akar. Sen diyeceksin ki televizyonda ne Z zarar var? Bugün o işte ilmin kemalini göstermişler ki, onlarla bütün dünyanın her şeyini görüyoruz. İyiliklerini gördüğün vakitte çok iyi ama, kötülüklerini gördüğün vakitte gönlüne akar zehirler, senin gönlünü öldürür. Gönül öldükten sonra vücudunun hiç kıymeti yok. Vücut yaşamış, yaşamamış. Hiç kıymeti yoktur. Hiç gönlüdür. Onun için o gönlü muhafaza edecek olan göz, kötülere bakmaması lazım, günahlara bakmaması lazım. Bu dilin de kötü sözleri söylememesi lazım. Bu kulaklarına kötü şeyleri dinlememesi lazım. Ancak bundan sonra mekârim ve ahlak olan güzel ahlaklar insanda da bariz eder. Bakın bugünkü o toplantı yerindeki İmam Hatip Mektebi'nin okulun yeri alınıyor, alınmış. Bir zat muhterem, ismi Süleyman. Noyacı, 13 bin dönü, 13 bin metre, 14 dönüme yakın bir geniş arazi. Bu araziyi dininin, aşkının artıklığından ben heva ettim demiş bunu bu mektebe. Bu mektep İslam İslam alametlerini, İslam nurunu yayacak bir membrandır bu. İslam bunun kısasını şöyle söyleyeyim, şu cami duruyor. Bu caminin içerisinde imam olmazsa ne olur bu cami? Cami bir cesettir. Bu cesedin ruhu onun imamıdır. Bunun hatibidir. Bu olmadıktan sonra bu cami hiçbir mana ifade eder. Hambar olur, hayvanlara bilmem ne olur, bilmem ne olur bir şey yaramaz. İlla bu cami bir ceset, bu cesedin bu içi, ruhu ilmidir. İlim sahibidir. İşte ilim membaı için adam bugün on bin metre yerini feda etmiş. Teberra etsin demiş. Allah razı olsun. Çünkü ben öldükten sonra ecdadımın da dafterleri kapanmasın bunun sevabından. Müstefil olsunlar diyerekten. Tebrik etsin tabi kellerini. Allah mübarek etsin. Ne büyük. Diğer zenginlerinize de Allah'ın Teala böyle lütuflar ihsan etsin. bin metre yer ne demek Aziz kardeş Üsküdar'ın en güzel bir yerinde? Bu teberru kolaycacık yapılmaz. Biz bugün bir camimiz yapılıyor şurada biraz teberru edin diyoruz. Beş lirayla on lirayla teberru mu olur bugün? Allah affettin kusuralarımızı. Onun için Rasul <gülüyor> <gülüyor> çok ucu. <üzülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neler dediyse onları nefsimizde tatbik ettik ve de dedi. Yalnız dinle yet geçmekle iktifa kafi değildir. Kitaplara yazılmış ehl Bize ne? Şimdi o Günah kitabı, e, öyle eminim ki, zannederim ki çok kimse bilmez bu kitabı. Çok kimse de okumamıştır bile. Çünkü 700 tane günahı okuyacaksa ne olacak, başına bela mı alsın adam? 700 tane günahtan kaçmak kolay bir şeydir. Biliyorsunuz ki mikrop var. Mikrobu almadıkça vücuttan kurtarmadıkça vücut hastalıktan kurtulmuyor ki. Evvela o mikrobu öldürüyorlar vücuttan, yok ediyorlar, ondan sonra şifa geliyor insana. Bu kötü ahlaklar insanların üzerine durdukça, insanlara hiçbir söz tesir etmez. Hiç şey fayda da olmaz. Allah kusurumuzu affetsin de, bizi o güzel ahlakların sahibi olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir bunun kökü. Kök Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bütün ah iyi ahlaklar ondan bize sıra edecektir. Ona olan nispetimiz miktarında ondan fayda görürüz. Peygamberi olan nisbetimiz ne kadarsa, ona olan şevkimiz, zevkimiz, Muhabbetimiz ne kadar ise ondan o kadar feyz alırız. O feyz neticesinde de bizde bakarsın, mekârim, aklat, yavaş yavaş kemale gelir, güzel bir insan olmak şerefine nail oluruz inşallah. Onun için Cenab-ı Allah Cellevâli Celle Hazretleri Bütün emirlerinin başlarında Allah'tan korkunuzu tavsiye ederiz de. Allah'tan korkulmadıkça her şey yapar bu insan oğlu. İşte bugün kardeşini vuran insan bu insan değil mi? Kardeşini vuruyor işte. Davası uğrunda. İşte düşünmüyor, günah mıdır? Cehennemde ebediyen yanacak mıyım? Niçin ben bu kardeşini silah atıyorum, kurşun atıyorum? Ne var? Yunan mıdır bu, Bulgar mıdır, hangi millettir bu? Yok, öz vatanının öz kardeşi. Bir mektepte okuyorsun da nasıl ona silah atıyorsun, nasıl ona er kaldırıyorsun, nasıl müslümanlık bu? Ama müslümanlıktan çıkaranlara Allah ne derse desin. Bunun için her şeyin başı Allah kokusunda. أَصْرِهُ زَاتَ بَيْنُكُمْ Aralarda da ıslah lazım ki hep kardeşiz. اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اَقْوَى bu kardeşler, bu kardeşlikler nasıl devam edecek, seninle ben nasıl kardeş olacağım. Adımız kardeş ama birbirimizden çok uzak. Kardeşliklerileri ikrisa ediyor. İşte canım benim canım senin canın, senin canın da benim canım. bu zaman olur insan kardeş. Yoksa senin malın ayrı, benim malım ayrı, senin canın ayrı, benim canım ayrı. Olduktan sonra da bu kardeşlik elbette zor olur. Öyleyse Atî'ullâh'a ve Atî'ur Resûl Allah'tan korkunuz ve Allah'a itaat ediniz ve Allah'ın gönderdiği de itaat ediniz. Şimdi çok yanlış bir fikir var ki ben Allah'a inanırım diyor adam, evet bu kâinatın bir sahibi var Allah de pekâlâ ama Resûl ona aklını vermez. Allah'a inanan Resûlullah'a inanmadıkça Allah'a inanmış sayılmaz, Allah'a inanan Resulullah'a inanmadıkça Allah'a inanmış sayılmaz. <gülüyor> Allah'a iman, yalnız inandım demek de olmaz, Allah'a imanın altı tane şartı var. Allah'a iman, meleklerine iman, kitaplarına iman, peygamberlerine iman, Efendim ahiret gününe iman, öldükten sonra dirileceğine iman, hayr-i şerrin Allah'tan olacağına iman. Bunlar hep bir kül alimdir. Birisini terk edersen hepsi birden gider. وَاَطِعُوا ve وَاَطِعُوا الْرَسُولُ مَحْزَرُوا e icaret etmesiniz olur. Sakın ki "Ve ente le'ten'al mu'annema ala rasulna'l belaağ." Resulullah'a tebliğdir. Yaparsanız müstefid olursunuz. Yapmadığınız takdirde ebedi hüsrana uğrarsınız. Allah'a Allah. Onun için "Ya eyyuhellezine amenu, stedîbu lillahi ve'r rasûl izâ da'âkum limâ yuhyîkum." Onların hayat veren sözlerini duyduğunuzda bize düşen onlara icabet icabet edilmedikçe, yani itaat edilmedikçe, onlara ittiba edilmedikçe, onlar kabul edilmedikçe, itte, iman sahih olmaz. İman sahi. İmanın sahatı ancak onların buyruklarına, emirlerine tam manasıyla itaat edilmektedir. مَنْ semia hadisi, <Sessizlik> Her kim benim sözümü dinler, işidir der. فَحَقِزَّهُ <Sessizlik> Onu hifz eder ezberler, beller saklarsa, ve amile bihi, onunla da amel edersen ca'e yevmel kıyamet ma'al kur'an ehli kur'an ile yarın yevmi kıyamette hakkı var. ve men bir hadisi her kim hadis şeriflere ehemmiyet vermez kıymet vermezse fakat ne bil kur'an kur'an'a da aynı şekildedir. Kur'anı da kıymet vermemiştir. Ve men entaha yani Kur'an hasbı dünya ve ahirete. Her kim ki Kur'an'ın kıymetini bilmez, ona lazım gelen hürmet ve saygıyı göstermez, bu dünyada da ve ahirette de helak olmuş mahvolmuş Onun için Cenab-ı Peygamber inne ma buiistu hatimen fatihan. Ben hem hatim olarak soncu bir peygamberim hem de başlangıç Âdem Aleyhisselam'dan evvel, halk bir peygamberim, ve جَوَامُ عَلْكَلِمْ Bana Cenab-ı Hak çok kısa sözlerle geniş manalar ifade eden sözleri ihsan buyurdu. Ben mektepte okumadım, edebiyat bilmem, belagat bilmem, tasahat bilmem ama allah Teala'nın bana vermiş olduğu belagat, tasahat, edebiyat sayesinde çok az sözle çok geniş manalar ifade ederim. Bunu allah Teala bana yıkzetmiştir. اَلَا اَدُلِّكُمْ عَلَى الْخُلَفَاءِ مِنِّ Buyuruyor ki, siz benim halifelerimi bilmek ister misiniz? Benim halifelerimi <gülüyor>. <Gülüyorgroans> Amel etti Kur'an ve hadis anni va'n fillah ve lillah. Allah yolunda. Gerek Allah Teala'nın kelamını, gerek Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sözlerini bellemiş ve onlarla amel eden bütün peygamberlerin de vazifesi bunlar. Bunlardır işte benim ashabım, benim halifelerim. Kur'an'a sarılmış Amel <gülüyor> Kur'an <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> وَالْاَحَادِيسِ اَنِّي بَعَنْ فِي اللّٰهِ وَلِلّٰهِ Allah yolunda gerek allah Teala'nın kelamını gerek Peygamber sallallahu aleyhi ve Sellem'in sözlerini bellemiş ve onlarla amel eden bütün Peygamberlerin de vazifesi bunlar, Bunlardır işte benim ashabım, benim halifelerim, Kur'an'a sarılmış, Kur'an'ı bağrına bakmış Onunla amil, peygamberinin sözünü ciğerine basmış, onunla amil. İşte bunlar da benim halifelerim. Arkasında gitmeniz lazım olan insanlar, bunlardır demek demiş. Bundan sonra birçok manaları izah ettikten sonra, bugünkü dersimize gelince, dersimizde de buyuruyor ki... ...dinin hem gelir <gülüyor> tarafı var... Hem gider tarafı var her şeyde öyle ya, tükkar bir gelir tarafını yazar bir de gider tarafını yazar. Bu gider tarafına afet diyorlar, zayiat. Bu zayiatlar ki bu afetler dinde selâsusun üç tane. De. Birisi fâkîhüm facit okumuş, âlim olmuş bu kadar var sak sakalı göbeğine kadar böyle benim giyinmiş giyilmiş beyaz cücbelerle filan gören elini öper, ayağını da öpmek ister. Fakat Haktan, Haktan udûl etmiş. Hak üzerinde değil, Allah'ın kelamına uymuyor, peygamberin de kelamına uymuyor. Zevk-ı peşinde. Akşam televizyon gösterir göstereceğini Burada da Ezan-ı Muhammed'i okunur, onu bırakıp da camiye gelemezse o kimseyi nasıl diyeceksin ki Allah'a, Peygamber'e, mutlu diyerekten? Canım oradan var işte birçok faydalar. Ama o faydalarla Allah'a itaat faydasını ölç bakalım hangisi daha faydalı? Onun için insan dininde fakir olur. Gerek duymak suretiyle, gerek okumak suretiyle bilgisi var. Fakat bilgisinin tatbikçisi değil bilgisini tatbik edemiyor. Sözden ibaret. Güzel konuşuyor. Her şeyi yerli yerinde söylüyor. Herkes bayılıyor konuşurken. Ne güzel alim, ne güzel abi diyerekten. Ama tatbikatı yok kendisinde. Gece namazı yok. Kaç tanemiz gece kalkıyoruz da teheccit Kaç tanemiz sıvahleyin camiye gelebiliyoruz. E biz de Müslümanız ya. Onun için fakihim facir olunca fakih camiye gelmezse, öteki hiç gelmez tabi artık. Fakih camiye gelmeyince, diğeri de hiç gelmeyeceği hepimizin malum. Onun için fakih facil, memleket için en büyük bir zararlı bir adamdır. Sen ve ben ne kadar zararlı olsak göze batmayız. Fakat bir alim fakih ki, yüksek bir adamdır, herkesin gözü ondadır, o fücure başladı mıydı, ısıyana başladı mıydı, günaha başladı mıydı, arkasından biz de peşle takılır gideriz. O yaptı da biz neye yapmayalım canım? Onun kadar bilgimiz yok var diyeceğiz? O adam yapıyor da bana ne? Elbette bir kurtarış tarafı var bunun diyecek. Bu da dalacak o isyanın içerisinde. Facirde hem Hakk'a meyli var hem de isyan yollarına giriş var. Günah yolları yani. Şimdi günah yollarının en çoğu bugün işte çıplaklık alemini seyretmek. İkincisi, imamın... Cahil. Cahil diye zalime derler. Zalim bir imam. İster buradaki imam olsun, ister devletin idaresi imam olsun. Hangisi olursa zulmüyle âleöde mi işli i̇şte memleket için büyük bir felakettir bu. Memleket için yani. <gülüyor> Onun kendinin günahı başta kendidir. Üçüncüsü de müştehidün cahil. Müştehidün cahil. Bugün dolmuştur memleket bu müştehitlerle. Bu müştehitlerin bugün hepsi cahildir yani. Ne bilirler? İmam-ı Azam'ın bildiğinin kaçta birini bilirler. İmam-ı Şafii'nin bildiğinin kaçta birini bilirler. İmam Malik'in, İmam-ı bildiğinin kaçta birini, İmam İmam birini bilirler. Yüzde desem az, binde desem de yine az. Binde birini bilmedikleri halde bugün İmam-ı Azam'ı hiç sayarlar, Şafii'yi hiç sayarlar, hepsini hiç sayarlar. Efendim nedir bu içtihat derler. <gülüyor> Bunlara müştehid cahil demekten başka tabir bulunmamış. Resul-i Ekrem'de bunu böyle demiş. cahil. Bilmediği halde herkesin üstünde konuşuyor. Bol bol atıyor işte söylüyor. de bunlara inanıyor. Hakikaten şu mezhepler ortadan kalksa da bir mezhep olsa ne güzel olur diyor. Milletler bir olunca. Biz bir, bir milletizler bak kaça bölündük. Birleşir bakayım göreyim seni. allah Teala'nın kudreti, kuvveti her şeye hakim. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem, ihtilaf ümmeti rahmet Şimdi i̇mam Şafii, kanar namazı kılar, bize göre olmaz. E onun oluyor diye. Işte o Resulullah'tan duyduğuna öyle inanmış, öyle yapıyor. Çünkü bir muharebe sırasında namaz vakti gelmiş, asker yaralanmış, yarası var, kanı akıyor, bekleyecek olursa namaz geçecek, Cenab-ı Peygamber kılsın demiş. İmam-ı Şafii'de eh onu kıldı dedirse biz de kılarız yaparız diyerekten kanların atmasını, abdestini bozmaz saymış, pekala demiş. E şimdi bu ihtilaf-ı ümmeti de onlara, onlara göre bir rahmet doğdu işte. Her şey, uzun meselesi bir tane cahil olan insanların cehlini bilip Susmalarından daha iyi şey yoktur. Bunun için Erzurumlu İbrahim Hazretleri ne güzel söylemiş. Az ye, az iç, az uyu, az konuş. Az konuş. Sükut, neler? derler? Şükürt, altın. Bunun için Cenab-ı Hak hepimizin mühine olsun, terkikat sımadanesine sıma, vası ettin, dinimizle amil olmak devletine masa buyursun. allah Teala ne dedi? Ona mum yapıştırıp dünya bir araya gelse onun mukabilinde, onun aleyhinde ne kadar konuşurlarsa vulağımızın birinden girer, diğerinden çıkar. Biz Allah'ın dediğinden başkasına inanmayız. Ne derlerse desinler, şöyle zararı var, böyle zararı var, Moskov yazmış kapısının önüne beş saat gidiyor namaz diliyorsunuz ha, ömrünüzden beş saat kaybediyorsunuz. Yazık değil mi bugünkü hayatın içinde bu beş saat kaybolur mu? Bırakın şu eski bilgilerinizi, e, topu tıfengi de var, işte bugün kim ne alemi çevirmiştir orasını. Allah'a şükür, yarın bizim memlekette böyle mi olsun? Camiye gidiyorsunuz, beş, vakit, beş, vakit de, beş saat zayi ediyorsunuz, bugün beş saat değil, 24 saatte saat de katıp da çalışacağımız bir zamanken bu beş saati kaybetmek cinnettir diyerekten karşımıza çıkarlarsa ne diyelimiz bunlara? Çok doğru söylüyorsun birader, çalışalım çalışalım öyleyse. Ama Allahü Teala'nın emri olan namazda istirahat, oruçta istirahat, zekatta istirahat, Haçta istirahat, dinde kemale ulaşmamızı vesile bunların hepsi. Âlem ne derse desin, biz ölürüz de Yunus'un dediği gibi kanımız da Allah der, dilimiz de Allah der, çeyimiz de Allah der, çolumuz da Allah der, Onun için Allah gene bizi affeylesin. Amin. Bak şimdi bunun altında ne acı bir şey geliyor. riba ve mûkiluhû ve kâtibuhû ve şahidâhû. اِذَا alimu ذَٰلِكَ Bugün faiz yemeyen belki vardır ama nadirdir. Nadir hakkında da derler ki اَنَّادْرُكَ الْمَعْدُومِ Nadirettan bir şey oluyor, o yok gibidir, kıymeti yok. Mesela bir memeklisette üç kişi beş kişi faiz yemiyor. Ama geri tarafı yiyor ya, o üç kişinin beş kişinin yememesi hiç mana ifade etmez. Eh, onlar yemiyorsa herkes yiyor ya, bitti. Demek ki bu kadar insan, bugüne kadar biz bunlara bu haramı anlatamamışız, faiz haramdır tabirini anlatamamışız. Para gelecek ya, bu paranın gelişinden dolayı senin haram dediğin hiç kulağına girmek kimsenin. Çünkü alt tarafında işte şu kadar kazanç var bunun, bu kadar kazancı göre, bu haramı ben irtikâf edersem ne lazım? Allah da gafur deme, Allah da mi? deme, bu kadar ileriye gitmeyin der işte. Ama senin gönlün ne oluyor, o haramı yemekle ne oluyor, o uç, içi uç, beslediğin çocuğun hali ne oluyor? İşte o çocuktur ki bugün kardeşine kurşunu atıyor, o senin çocuğun değil mi? Niçin atıyor o kurşunu? Çünkü haramla beslenmiş, iman içeride yok, elbette her ne tarafa çekersen bu tarafa gideceksin. Binaenli faizi yemek, allah Teala Kur'an'da haram etmiş, haram etmekle beraber Diyor ki benimle harbetmek isteyen gelsin karşıma. Gisin. Benimle harbetmek isteyen. Bana harp ediyor demek. Harp ilan ediyor Allah'a. Ben senin sözünü dinlemiyorum işte diyor. Fazemenin açık varlığı. Ben senin sözünü dinlemiyorum. Sana harpın var diyor. İlan etsin diyor. Ayet-i Kerime burada. Binali, bunu yemekle beraber. Kâtibühü. Yazan kâtibe de aynı günah var katib ne vazifesi? Katibi para kazanmayacak bir şey değil ama vesile olup da o faiz yenin senedinin yazı verdiğinden dolayı faiz senedinin yazı verdiğinden dolayı o kâtip de giyenler arasa giriyor. Daha ve şahidahı tabii senet yazarken iki de şahit lazım. Şahitli senedi kabul ederiz. Sen ara kayıt edin. Hemen katip, şahidiz şahidiz. Ey aslısının imzalarını bu şahitler de o faizi yiyen ne günaha giriyorsa aynı günaha bunlarda giriyor. İş biladır. Bildikleri bildikler. <gülüyor> Allah Cenab-ı Peygamber'in bugün yine o şey merasimde yüreğimi sızlatan şeylerden birisi. Cenab-ı Peygamber'in ashabından bu Çin'e girip de Koca Çin'de milyonlarca insanı Müslüman eden adamların yetiştikleri mektebi görür müsünüz, bilir misiniz arkadaşlar? Onlar hangi mektepte yetişti? Hangi üniversitede yetişti? Onları yetiştiren resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlara bugünkü mutantan, müdebdeb en müreffeh bir hayat içerisinde yapılan bu 15 milyona mal olacak dediler, 15 milyona mal olacak bu mektebin, Resul-i Ekrem'in kuru esabı ı dedikleri Harim-i Şerif'in arka tarafındaki guru bir yer idi arkadaşlar. Bazı gün aç, bazı gün bir hurma, bazı gün bir bardak süt ile geçiniyorlardı. Yiyecikleri de bundan ibarettir onların. Fakat orada o iman onlara öyle metanet öyle azim, öyle sabır vermiş ki da, kovsanız da gitmezler oradan. Resulullah'ın arşı, arşı Malları bir tane ok, bir tane yaydan ibaret. Malları da bundan ibaret. İşte bugünkü İslamiyet'te bize bu beldereleri miras bırakanlar, Allah razı olsun onlardan duygularına birer Fatiha okuyalım, hep bunların yetiştirdiği, Mükerrem, Aziz, muhterif insanlardan. Allah onların şefaatine, cümlemizi mahsaret ettin, ruhları için bir Fatih okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdülillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İllâh külü, aziz eylesin. Allah ruhlarını aziz eylesin. Bak Cenab-ı Peygamber, Cenab-ı Peygamber'in hayatından bir nokta. Akülü, kemâ ye'külül ab. Ben peygamberim, benim hafızım ALLAH, yardımcım ALLAH, nasırım ALLAH, müinim ALLAH, dağlar, daşlar emrime aale, her an için altın olur, önümde akarlar su gibi. Fakat bununla beraber ben bir kul nasıl yiyorsa öyle yerim. Bir köle nasıl yiyor da, oradaki, ben öyle yerim, müreffek bir sufrakol olsun önüme. Mutantan, debdeb yemekler gelsin, tabak tabak, tabak tabak, bugünkü hükümdarların sufraları gibi bir sufra kurusun da Resulullah ondan yesin. Bak ne diyor, ''Akülü <gülüyor> kemâ ye'külül at'' kulun yediği gibi yerim, yerde otururum, yerde yerim, yerde oturur ve yerde yerim ve bir kap yerim. Bununla beraber Hz. Ömer de onun eshabı değil mi? Bakın onun haline. Ashab-ı kiramı yolladı Acemistan'a, muharebe ettiler, Acem ordusunu tedişan ettiler, birçok ganimet alaraktan geldiler. Bu gelen ganimetten Hz. Emre'de bir hisse ayırmışlar, oradaki konservelerden getirmişler, sufrasına koymuşlar. Hz. Emre'ye davet etmişler, buyurun efendim sufraya, gelmiş bakmış sufrada enva içerisinde görmediği yemekler dolu. Ne bunlar demiş, işte efendim Acemistan'dan getirdiğimiz ganimetlerden size de ikramımız. Allah Allah demiş, bu memlekette de fakir mi kalmadı da bunları bana getirdiniz. Çok acı bir tabirle onlara bir çıkışmış, sufrayı darmadağın, getirin benim tuzumu, biberimi, neyim varsa yığımı, mı ben onlarla yiyeceğim demiş. Çünkü Ashab-ı Resulullah, Resulullah'tan aldığını tatbik ediyor. Hazreti Ömer ödü kopuyor, Resulullah'ın dediğinden bir başka bir şey yapar mıydı diyerekten. Hazreti Ebu Bekir öyle, Ömer Osman öyle, Ali öyle, Resulullah'ın yolunda gidiyorlar. İşte bunlardır mücretılların alel ashabı. Bunun için ekul kema yekul elbs. O valizi nefsi bi Bak bize dünyayı ne güzel anlatıyor Cenab-ı gön. Allahu celle ve aliyye kasem ederim ki, kat ki şu dünyanın dediğiniz tapınmak, tapınacak dereceye vardırdığınız dünya eğer indi ilahiyede bir kıymeti olsa bu dünyanın burada kafire bir yudum su vermez. Bir lafı ekle de vermez. Kıymetsiz bir şey bu dünya. Onun için kâr facir. Herkes bundan istifade eder. Ama asıl maksat hakkın rızasıdır. Hakkın rızasını kazanamadıkça dünya senin olsa, bütün altınları, cevherleri senin olsa, bütün şerbetlerin arzusu senin olsa ne fayda? Gelirken gördüm de çok tabii köprüden geçerken o sarayın, beylerberi sarayının şeysi gayet güzel gözüküyor. Baktım baktım da acıdım, ey muhteremler, Allah size de rahmet eylesin, bunları bıraktınız da gittiniz, şimdi sualleriyle meşgulsünüz. Bu, bu, bu paraları Resulullah'ın yaptığı gibi yapaydınız da, siz de abidik bir kulbede oturaydınız da, bu memleketin de bu paralarını buralara harcalasaydınız da ne olurdu diye geliyor insanın. Ama nasıl anlatacaksın, nasıl söyleriz? Onun için kuvvet çok fena bir şey. Kuvveti iyiye harcarsan ne mutlu sana, kuvveti şerre harcarsan ne yazık sana demekten başka çağrını Şimdi bir tane daha okuyayım, arkası uzun bırakırızdur ben. Âlul <gülüyor> Kur'an, Âlullah. Kur'an ehli kimlerdir? Evliya Allah kimlerdir? Elâ inni Allah hümül müttekûn. İşte onun için âl âlul Kur'an, Âlullah. Allah'ın ehli oluyor. Kur'an'a sahip olan, Allah'ın ehli oluyor. Velisi oluyor yani. Onun için âl Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yani çocuğu çocuğu, akraba ve talikatı kimlerdir? İşte Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, Hz. Uqayl, Ali'dir. Yok, yok! Bu kadardık olmaz! Bak ne diyor! âl Muhammed kullu takıy! Kıyamete kadar gelecek ne kadar müttaki varsa onların hepsi benim âlimdir e, diyor! Hepsi benim ehlimdir diyor! Onun için Selman, Farisi minni, min ehli! Selman'ın farisi Acemistan'dır! Acem! iman etmiş, İslam etmiş, Resulullah diyor! Bu de dedi! de dedi! Çünkü Resulullah'ın dinine getirdiği İslam'a sahip çıktı, onu ciğerine bastı, İslam'ın amili oldu. Bu zat sallallahu aleyhi ve sellemden sonra Bağdat'a, İslamların eline geçti Acemistan, Bağdat'ta da Vali tayin edildi. Bağdat bu zaman Acemlerin elinde. Bağdat'ta da Vali-i Umir nasıl edildi? Vali-i olunca Bağdat'ta ona güzel bir kök seçtiler. Buyurun Vali bu yok dedi, ben öyle köşklere girmem dedi. Benim Resulüm nasıl yaşadıysa ben de öyle yaşayacağım dedi. Havası var bir tane, sokakta gezerken uykusu geldi vakte, bir, bir kenara bükülüyor, yarısı altında, yarısı üstünde. Vali-i Umumi, böyle yatıp uyuyor. Bir koca karının tek odasını tutmuş, burada da istirahatını yapıyor. Niçin? Resulullah böyle müzeyyen binalarda oturmadı diyor, ben nerede otururum. Biz de bugün bütün servetimizi adeta Baş devrinin devri gibi binaları sarf etmekten hiç de çekinmiyoruz. Tayyaremiz yok, topumuz yok, tankımız yok, papurumuz yok. bunlar dışarıdan parayla alınacak. bizim paralarla da demirlerle, çivilerle göklere kadar binalarımızı çıkarıyoruz. Bir Zaten birisi bizim minarelere de kızmış da, ''Siz göklerdeki meclislere ezan okuyacaksınız, dedi bu minareleriniz bu kadar yükseltmişsiniz?'' diyerekten Büyük bir kitap yazmış, birçok şeylerimize diş çatmış. Eh bugün orada hiç olması Allahu Ekber deniyor. Ya bu binalarda neler oluyor? Allah kusurlarımızı affetsin, tevfikat sabah taniyesine Bunun için sabırla beraber kanaatte şarttır. Kanaat sabırla beraber yürür. Kanaat deyince insan işte bak bu ay Recep ayıdır. Bu ayda çok oruç tutmak lazımdır. Bu ayda oruç tutmak tohumu ekmek gibidir. Doğumu ekersin tarlaya, Şavala'yı gelir sularsın, Ramazan'da da gelir, biçer, ambarına korsun. Ama bu ayda ekmedikçe Şaban'da da neyi sulayacaksın, Ramazan'da da neyi ambarına koyacaksın? E bugün oruç çok zor olur, uzun günler. Ama alışınca hiç de zor olur. Affedersiniz, işte de cebim birinci günü bir oruçta dedim, çoktan beri de tuttu için. Bir zorladı ki beni, bu kadar zorladı yani, perişan oldum. Yatmaktan başka çarem kalmadı. İki, i̇kinci günü hafifledi. Üçüncü günü daha affededi. Bugün hiç oruçlu muyum değil mi? Hatırımda bile değil. Alışıyor insan. Allah Teala bu vücudu öyle yaratmış. Nereye sürüklersen oraya gidiyor. Her gün yersen her günü alışıyor. Vakit geçirmedi. Seni zorluyor. Hadi vakit geçiyor. Ye yemeğini. Ama alıştırdığın o vücudunun hiç aklına bile gelmiyor. Allah hepimizi affetsin. Tevfikat samadaniyesini basırsın. O güzel peygamberimizin güzel ahlaklarıyla ahlaklanmak, onun gittiği yolda gidebilmek devlet şerefine bizleri de nasip meyleser el fatiha Ama bir, bir salatu selam da öyle ayrılalım. Allahümme salli ala seyyidine. orada konuşurken bir Mevbus Efendi konuşmaya başladı. Ne o? Ha. Evet. Konuşmaya başladı, bizim Yusuf Bey de orada dedi ki, biraz şişmanlamış dedi galiba paralarını arttırdıkları için dedi, Mevbus Bey hepimizin bildiği bir de şişmanlamış dedi. Bugün bütün bilgilerin altında mide çıkıyor. Bütün bilgilerin altında evvelami mide yapıyor. Mide olmasa hiçbir bilgiye kim çekişecek? Mide nerede daha çok istifade edecek? Oraya daha çok tahajüt oluyor. Niçin? Mide orada daha rahat. Altı mide yani. Binali, Cenab-ı Peygamberin eshabının bundan çok uzak olduğunu ve bu uzaklık bizde olmadıkça kemale ulaşak imkanı olmadı. Mideyi atmak lazım. Ne gelirse kafi, iki günde bir, üç günde bir kafi insana, günde bir kere gene kafi, ekmek kafi. İşte o bir hurmanın idare oluyormuş da biz niçin idare olmayalım canım? Bizde de olur ama biz çok güzel yemekler istiyoruz, güzel müreffeh evler istiyoruz, rahatlıkların en üstünü istiyoruz. Yavur yaşasın da biz ne için yaşamayı alım diyoruz. Bu bizim içimizdeyken biz de efendim Kemal, Kemal ulaşmak Çok zordur. Bunun için iki şey. Bu ümmetin belasıdır. Birisi sarı altın, birisi de kadın. Kadınla sarı altına medyun olan insanlarda kemal olmaz. Bu, bu iki felaket onların için kafidir. Allah cümlemizi affetsin. Amin. Bu iki felaketten bizler de muhafala el Fatih. Yalnız camimiz için yardım rica etmiştim. Camimiz yapılıyordu aşağıda bir, yakın, üç, üç, üç, üçüncü 3 süne yükseldi. Girişine de cemaatin yardımını rica etmiştik. Pazar ve cuma günlerindeki yardımlarınızı hatırlatmak için söyleyelim. Love